Zeynep, Zeynep Şimşek'i iğne oyası yapan bir usta ararken buldum. Çamlı da zaten özellikle onların en çok meşhurları. Çamlı Yayla, Tarsus'un e, iğne oyası yönünden meşhur bir yaylası. Zeynep'in adını verdiler. Kime sorduysam herkes Zeynep'in adını verdi. Ama Zeynep'in kolunun olmadığını bilmiyorum tabi. Randevulaştık, Bedesten'de buluştuk biz onunla önce, e, Tarsus Bedesten'inde. Gittik oraya baktım kadının kolu yok dedim bu kadın nasıl tek koluyla inoyası yapabiliyor dedim hani inandırıcı olmak, bana dedim bir tane inoyası da getirmiş elinde hep yanında çantasını oturdu kadını güzel çıkardı baktım o kadar güzel işliyor ki hayran kaldım.